Merhaba, Açık Radyo burası ve Açık Dergi programı devam ediyor. Canlı yayına döndük. 7 oldu saat ve Kargat performans günlerinden bir gün önce. Ee, konuklarımız var. Simge Günsan, Gizem Aksu ve Volkan Balkan şu anda burada. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Volkan, selam. Selam. <gülüyor> hoş geldin sen de. Ee, yıllardan sonra aynı mikrofonun arkasında. Yani özellikle şimdi sekizincisi yazıyor ben Volkan'la başlamak istiyorum ee, ama niye duymuyorduk yedincisi ne zaman oldu? E, yedincisi 2011'de oldu hı hı. sonra bir ara vermek durumunda kaldık neden diyorsun sen? E, onu merak ediyorum. Şundan e, Kargart aslında e, içeride çalışanların e, motivasyonları ve vizyonlarıyla e, şekillenen bir yer biraz hı hı. organik bir gelişimi de var. Ee, yönetici durumu yoktur. Yok yön, yönetici, yönetici durumu yok değil de. Mesela atıyorum İlyas Odman varken sahne Hı -hı. sanatlarına ağırlık veriliyordu. Işte. Hı -hı. Burcu Barakacı e, kısa film gösterileri Hı -hı. ne ağırlık Hı -hı. vermişti gibi. E, son 4-5 sene içerisinde de canlı karga e, e, devreye girdiğinde Müzik biraz, etkinlikleri. Evet, yani enerji oraya gitmek durumunda kaldı. Hı -hı. Biz de e, acaba profesyonelleşsek mi? Diye de düşünürken performans günleri dair baktık pro <gülüyor> profesyonellik bize olmuyor <gülüyor> ee, derken hiç olmamaya başladı falan sonra tekrardan hareketlendirdiğimiz ki özet de bu. Evet bu profesyonelleşmek durumu 2011'deki denemelerden bahsediyorsun neydi olmayan yani orada. ...şey kurumsal olarak performans günleri... değil de, gibi, zor, gibi. Sorular sor, Emin. Hasta hasta zor sorular sor Emi. Hasta hasta geldin Zor sorularla sor. Çok geçmiş olsun. <gülüyor> Yok aslında şunu biraz... ...yani performans günlerini hazır konuşuyorken aslında şey... ...yani son yıllarda performans sanatını çok aslında izleyebiliyoruz... ...güncel sanat sahnesinde. Yani bu işe gönül vermiş ve bu işin yani işçisi olan pek çok insan da var bir yandan... Yani onunla beraber kargada bir boşluk olması sanki böyle ters köşeymiş gibi geldi ama bir yandan da sanki ilk başta verdiğin gibi cevabı bu zaten. Aslında ters köşe değil ama yani aslında şimdi yeterince yer var gibi. Kargart <gülüyor> ee, e, bir boşluğu dolduruyordu vaktiyle. <gülüyor> şimdi de belki e, çoğunu kucaklayacak e, <gülüyor> yer olarak devam edebilir gibi geliyor bana. Ama e, önemli bir etkinliği performans günleri kargartın. Devamının gelmesi de gerekiyordu. Evet. Ama dediğim gibi enerji bazen başka yerlere akabiliyor. Ee, yani çok profesyonel çalışmıyoruz. Hı hı hı. Olmamasının avantajları da var. Doğru. Ee, böyle, özetle. Peki, umarım daim olur, devamı gelir ama daha bu sene olmadı. Yarın başlıyor, söylediğimiz gibi. Şimdi bu noktada simgeye dönmek istedim, simge gün evet. sana. Evet, e, demin saydık, 15 mi 19 mu diye. <gülüyor> Neyse, sayılarla konuşmak da bir yandan kötü ama... E, ...nasıl bir tarama oldu, neler... Öne, öne çıkarırken tercihler nasıldı ya da bilmem oldu mu hiç tercihin? Bir başvuru açmıştık Kargart'tan ama bizim de özellikle işte Kargart'ın geçmiş programlarında yer alan Hı -hı. insanların özellikle olmasını istedik bu senede. Bazıları olamadı. Bunun üzgünlüğü içerisindeyiz ama <gülüyor> yine de olanlarla devam ediyoruz. Hani öyle bir işte bazılarının zamanı uymadı vesaire. İşte bazılarının hali hazırda bir işi yoktu gibi bir şey. Evet. Ee, onun için e, şimdilik e, 15 gösteriden oluşan bir program hazırlayabildik e, ve üç tane de atölyemiz var. Hı hı. Ee, bu e, işte 15 e, ekibin içinde daha önce Kargart'ın Kargart'ta e, yer almış isimler de var. Hiç yer almamış isimler de var. Evet, yani ilk Girdiği e, festivalde diyeceğim yer almış kişilere bir öncelik tanındı. Hadi gelin baştan Biraz başlıyoruz diye. Evet, <gülüyor> evet ondan daha çeşitli. Şimdi gösterilerle başlıyor. 1 Mayıs'ta ufak bir tatil, tatil. alıyorsunuz. Ve Cumartesi e, günü atölyeleri görüyorum e, önümde. Hafta Size sonu belki, atölyeler evet, var. Hafta sonu atölyeler var. Ondan bahsederiz ama e, hazır e, gösterilerden birine sahip diyeceğim şimdi. Doğru mu olur bilmiyorum. Gizem Aksu bizlerle beraberken biraz onun konuşalım arada. Evet şimdi düşünüyorum da senin için yok olmak ne zor olurdu. Bu bir süredir aslında İstanbul'da sahne bir evet. performans performans. Ee, kısaca sen aslında kendi faaliyetinden bahsedersen 2009 e, yazıyor aslında performansı sahneye taşıma tarihin olarak yanlış mı? Yok 2009'dan beri ben aktif olarak hı hı. E, yerel ve uluslararası festivallerde hı hı. performans günlerinde iş çıkarıyorum ya da dansçı olarak hı hı. E, çalışıyorum. Bu yeni bir iş. Yani geçen sene aslında premierini yaptı. Konservatörde Mimar Sinan hı hı. Üniversitesi Çağdaş Dans bölümünde benim bitirme projem olarak hı. çıktı. Ondan sonra moda sahnesinde sonbaharda premier yaptı. Ondan beri de geziyor. Geçti evet. Saatlerde. Bu Arkosmos'la birlikte e, bir otobiyografik çağ, çağdaş dans performansı olarak geçmekte ve galiba önümüzdeki hafta da Ankara'ya gidecek. Evet. E, yanılmıyorsam orada da bir performans. Evet e, bu, bundan öncesi de nasıldı senin için performans hayatı, beden atölyeleri e, yaptığını Hı. biliyorum Hı. E, LGBT bireylerle ve bedenin ve sesi kuyurleştirme gibi bir başlık. Biraz bundan bahsedebilir misin? Nedir? Tabii kabaca? E, ben daha sonra dans alanına geçen bir insanım. Siyaset benim uluslararası ilişkiler okudum Hı -hı. ve burada çeşitli teorilerle beden üzerine özellikle siyasal sosyal ve felsefi teorilerle Hı -hı. alışverişte bulunma, kafa yorma zamanım oldu ama e, o teorik ee, yükü bedenen Biz bir, bir şekilde pra pratik edemiyordum O yüzden de konservatuara girdim ikinci üniversite olarak Tam da o dönemde beden evet. atölyeleri başladı es zamanlı yani, yani kuma yok ilk önce boğaz bitirdim hı hı. Ondan sonra ikinci lisans olarak girdim ee, tabi öyle bir hani kafamda sorular ve hani çeşitli teorik bilgilerle girince Hani bedene ...pratik olarak günde on saat konservatörde çalışmak çok başka bir alan açtı bana. Ve hani bu ikisini nasıl birleştirebilirim derken atölyeler aslında bir araştırma konusu. <gülüyor> ee, ve bedeni üzerinden e, şiddete ve ayrımcılığa maruz kalan insanlarla çalışmak benim özel olarak ilgilendiğim bir şey oldu. Çünkü <gülüyor> kendi bedensel keşiflerim, bedene atıflarım ve bedene dair yaptıklarım hem bu teorik hem pratik bilgiden oldukça beslendi. Yani bunun insanlarla paylaşmak istedim. Ne biliyorsam. Yani o evet. çok çeşitli o beden atölyelerinin konuları zaman zaman değişti. Hala da değişiyor. <gülüyor> Her sene <gülüyor> bir bir şey üzerinden paylaşmaya çalışıyorum. Evet şimdi bu kapanışta da yani 8. Kargarit Performans günlerinin kapanışında da yer alacak gösterimde de İki referans var. Biri sol yumurtalık, diğeri de bir futbol topu. Burada <gülüyor> mevzuyu bir de yerleştirdiğim gibi bir... Evet şöyle şey var, yani orada otobiyografik olması... ...benim işte 13 yaşında sol yumurtalığım alındı. Ve hani o yumurtalıkla ve ondan öncesinde çok ciddi bir futbol hayatım var. Böyle hani Hı -hı. profesyonelle gidebilecek kadar. Ama o ameliyat o şeyi bitiren bir şey oldu. Ve hani futbol oynadığım zamanlarda bu işte... ...bedenime ya da erkekliğe dair atıflar... ...ve hani yumurtalığımın alınmasıyla... ...işte doğurganla, kadınla... ...üremeye dair atıflar... ...benim o zamandan başladı... ...hayatımın her döneminde... ...yani boğaz içinde girdiğimde LGBT insanlarla çalışmam... ...her dönemde... ...o dönemden bu zamana kadar hep benim sorunsalım oldu... ...heteronormativli, atar ki... ...gibi konular aslında... ...referans noktalarım da oldu... ...o yüzden de hani... ...o iki nesnenin... Nesne olmasının dışında toplumsal olarak nasıl konumlandırıldıkları ve benim hayatım nasıl karşılaşmalarla. Benim bunlar üzerinden, <gülüyor> benim sanat üzerinden bir cevabım aslında. O analizlere, teorilere çok hani bir yandan çok deneyimden faydalanan ama bir yandan da bir eleştirel uzaklıkta duran. Evet otobiyografik çağdaş dans performansı diyelim. Sekiz buçukta bu kapanışında yer alacak performans günlerinin kaç gün sürecek Simge? E, dört gün. Dört gün sürecek 4 gün. biraz. Programın ayrıntılarına girelim mi? Şimdi Gizem buradayken aslında... Girmeden hemen şeyleri... bir şey söyleyeyim. Hem bu profesyonel olmamaya dair. <gülüyor> o <gülüyor> yanlış anlaşılmış olabilir çünkü. <gülüyor> Özellikle de Gizem'in işinden yola çıkarak. Mesela bu işi biz çok istedik olsun diye. <gülüyor> ee, bunun içinde bizim sahnenin yeterli olup olmadığı en büyük soru işaretiydi. Normalde Sonra, konserlerin yapıldığı sahne. Evet yani daha önce performanslarda da yapıldı ama e, gizemin işine tabi, orası tabi. E, ebat olarak uyuyup Neyse bunun üzerine gizemle konuştuk ve e, gizeme sahnenin ölçülerini yolladım. Fata, fakat matematiksel olarak bir şey ifade etmediği için <gülüyor> gizemle evi adımlamaya başladı o. E, performansını nasıl yapıyorsa oraları adımladı. Adım üstünde yapmaya çalıştı Sonra e, ondan da emin olamadık gidip sahneye baktık vesaire. Profesyonel olmayan dediğim aslında motivasyon böyle evet. bir şey? Biraz da amatörlükle Bu... yaratıcı diyebiliriz. Ama bununla keyfi oluyor tabii, tabii. Yani. tabii. Demiş <gülüyor> olayım. İyi bir şerh oldu o zaman amatörlüğe <gülüyor> dair. Ee, evet. Peki Gizem. O zaman Simge, ee, istersen seninle programı konuşalım. Bu Yaratıcı Performans Günleri Kargahat'ın 8.si gerçekleşiyor. 29 Nisan yarın başlıyor. Şimdi Didem Kırış'ın iç monologuyla ee, başlıyor. Burada önemli Şeyler de var, yapılar da var, Çağdaş Dans Sanatçıları Derneği mesela orada olacak. Çatı Kimler var? var, ne var, ne yok? Ee, Didem Bilgi Üniversitesi'nden bizimle e, performans bölümünde e, öğrenci. İlyas Odman, e, Çatı, e, Gökhan, e, Gökhan Nasif bizimle olacak. E, Talim Büyükkürkçen, <gülüyor> e, Mustafa Kaplan bir atölye verecek. E, i̇stersen atölyelerden de bahsedebiliriz önce. <gülüyor> Evet, onlar. Dorina Bilmiyorum. Harangus bizimle olacak Gölge Lab Şermalo performansının Bir oluşumu olarak deneme tahtası Bizimle olacak Gökçe Gürçay var Hem bir atölye verecek hem bir gösterisi olacak Aslı Bostancı Bizimle The Last Unicorn'la Bu sezon çok fazla evet. Görünür olan bir performansıyla İlyas Odman'ı söyledim Zaten galiba Kısa filmler var mesela evet. iki tane kısa filmimiz var biri Leyla Toprak'tan hı hı. E, bir performans olarak halayla ilgili bir kısa filmi e, var e, belgesel kısa film e, ve Mustafa Kara'dan e, sinek diye bir kısa film olacak hı hı. E, diğerleri de e, 13 tane de canlı performans olacak bazıları kısa kısa performanslar 15-20 dakikalık bazıları da 40 dakika 50 dakika Evet mesela e, yanlış bak evet bakmıyorum. Cumartesi akşamı kapanışta bad poetry var. Bu bir şiir müzik etkinliği diye geçiyor. Biraz böyle ayrıntısına inmek mümkün bilmiyorum volkanlar aranızda nasıl bir şey hmm. pastaşma yetişme oldu ama e, orada epey kalabalık bilmiyorum sahne uygulamalarında e, zorlandınız mı? Canı sıktı mı ama? E, şiir müzik, bad poetryden belki bahsedebiliriz ve onlarca yabancıyı ayrıca Merak ediyorum belki ayrıntılandırılabilecek hı. etkinlikler arasında evet. onu da koyabiliriz. En, en kalabalık olanlardan <gülüyor> olanlar galiba onlar. E, Dorina Harangus'un işi e, onlarca yabancı. E, oyuncu olarak Dorina'yı görüyoruz ve e, müzikte Damla Aydın ve Işıl e, Kan Dolu var. E, Türkiye'ye gelen ve işte Türkiye'de yaşamaya çalışan e, kadınların hikayelerinden oluşan bir gösteri. Hı hı. Ee, sağ olsunlar bize başvurdular. Biz de seve seve kabul ettik. Ee, onları ağırlamaya çalışacağız ama mesela onlarca yabancının işte yine e, sahneyle ilgili teknik e, bazı e, ihtiyaçları oldu ve işte bunları acaba karşılayabileceğiz mi Cargard'ta? Çünkü hani e, hani bu kadar işte dört yıldır daha çok konserlere hazır çalışıyoruz. E, daha çok e, yoğunluk vermişken hı hı. E, tekrar böyle işte sahne işlerine dönünce e, bunlar da biraz aslında e, tereddütlerimiz oldu ama e, hiçbir sorun yokmuş meğerse. Boşuna korkmuşuz. Çocuk e, bir Cargard'da çoğunlukla. Bad evet. poetry'ydi. Zaten çok rahat e, ağırlayacağız. Çünkü kendileri zaten daha önce de Kargart'ta e, konser vermiş. Konser dedim ama e, aslında şiir performansları e, gibi. Yani müzikal şiir şiir e, ...okumaları diyeceğim. Ne desem... ...yanlış olacak şimdi galiba. Evet. O yüzden gidip görmek lazım. <gülüyor> evet, onun için buyurun gelin. Bir web fanzini ve performans grubu... Ee, ...onu da kısaca bahsetmek... Ee, ...anmak gerekirse ayrıntılıyla beraber. E, bu arada bazı e, premierler olacak. E, henüz... E, ...halihazırda İstanbul'da hiç gösterilmemiş... ...bazı işler olacak. Bunlardan bir tanesi açılış günü... E, ...saat 9'da olacak olan İlyas Odman'ın... E, ...söyleşi, video... ...ve otobiyografik sunum... E, diye tanımladığı evet. e, tiyatro aile ensest Dildo isimli bir performans olacak. E, bir de bu Şermola performansının e, kurduğu bir şey olan deneme tahtasının da orası benim adlı e, gösterisinin premieri olacak. Hı hı. E, Didem Kırış'ın kısa performansı da e, bir premier sayılır. E, Gökhan, Gökhan da Karga özel bir şey hazırladığı o da perşembe günü ikinci günde olacak. Burada Şermon'un platformu yani iştirak elde bir platform diye okudum. Ya, ne anlamalıyız bundan? Yani açık bir platform gibi sanki sonrası için. Evet. Mirza Metin'in yani yeni kurguladığı bir yapı aslında. Nasıl devam edecek Biraz, biz de bilmiyoruz. Nasıl bir yapı? Açık. <gülüyor> açık ve biz de yani bizim katılmamız da çok aslında ben de varım o işin içinde. Onun için Hı -hı. biraz daha rahat bahsedebilirim galiba. Lütfen. Yani Mirza, Metin'in daha işte böyle bir şeyler tam da denemek isterken aslında işte birkaç kişiyi bir araya getirdi. Ve sonra bu deneysel tarzda devam da edebilirim aslında deyip bunu sonrasında devam ettirmek istiyor ama... Henüz devamı ile ilgili bir kurgu yok aslında. Bir ilkini deneyeceğiz. Belki bu gösteri başka başka insanlarda katılır. Biraz hani ona daha açık bir gösteri çünkü. Evet. Dokuzuncu performans gününde belki. Görürsüz artık. Volkan, bir şey sormak istiyorum şimdi öne çıkan tercihlerle ilgili. Ben soruda yönelttiğim gerçekçi bir diye ama yani bir yandan bu dönemki tanık içinde sahnenin. ...önemli bilinir şeyleri, performansları takip edilen performansları ve isimleri de var ama... ...herhangi bir böyle öne çıkan eğilim yok galiba, sekizinci performans... ...yani eşitlikçi manasında söylüyorum, kötü bir manada da söylemiyorum da... ...genel olarak senin kafanda nasıl bir seçki vardı ve şu anda zamanı uymayanlar hariç olduğu kadarıyla nasıl görüyorsun şu anda? Yani aslında Toplam şöyle yani. bir kriter vardı, hep <gülüyor> vardı yani daha önceki performans günlerinde de vardı... ...biraz böyle ben yaptım oldu, hop sahneye çıktım... ...bir şeyler yaptım, performans oldu... Hı hı. ...gibi şeyler aslında... E, ...biraz izleyicinin de motivasyonunu... ...kıran e, şeyler olurdu ya... Yani evet, ...biz izleyici olarak... E, ...belirdik bunları falan... Aynen. ...burada kriter bu oldu, daha çok gördüğümüz işleri... ...ve... E, hı hı. ...hakkında iyi referans olan e, işleri seçmeye çalıştık... Hı hı. ...dört günlük bir programımız var... E, ...iyi bir seçki oluşturduğumuzu... ...düşünüyorum bu anlamda... ...illa birini öne çıkart dersen... Demiyorsun zaten yapmayacağım Demedim ama adı anılmamış ve arkadaşım da olduğu için onu söylediğim var. <gülüyor> Mesela. Kim atladık? Moose and Groose. Pazar günü 6'da. Ah nasıl Gizem adam. Bilgen, Mert Özsekin, Evrim Akyay. Evet. E, üç gitarla e, Bilal Karaman'ın dansına iştirak edecek. Bilal olur. Karaman dans edecek. Evet. Çekici olsun diye böyle. Ben Bilal'e güveniyorum. Bilal ararsa, Pant e, yayın olduğunu Özel olur mu? Evet, Bilal Karaban. 18'de Moose ee, and Çok iyi bir caz gitaristi Bilal. Ee, i̇yi de projelerde yer aldı. Ee, Hı -hı. Üç dansçıyla enteresan olacağını düşünüyorum onları mesela. <gülüyor> bir an ben bile inandım, biliyor musunuz? Hakikaten, dersen? keşke düzeltmesiydi. <gülüyor> evet. Moose and peki, belki de böyle bir sürpriz vardır ve biz de üstünü kapıyoruz. Valla, biz gibi. de yeterince alkış gelirse bence Bilal dans edebilir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki ben teşekkür ediyorum e, hepinize. Şimdi toparlarsak bir hashtag de koymuşsunuz. Ha, kargar Performans Günleri 8. Buradan da bir iletişim yürüyecektir de nihayetinde. E, ayrıntılı Digi'ye de Kargart'ın web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından da ayrıca ilerleyen günlerde. Baksınlar sevgili dinleyicilerimiz biz de zaten. E, takibinde olacağız. E, bir parça dinleyeceğiz şimdi. Gizem bu senin e, performansını beraber yaptığın, beraber gerçekleştirdiğin Ah Kozmos'la... Onun bir parçası, ay ay. Ee, ona kapıyoruz. Var mı eklemek istedikleriniz biraz hızlı mı bitirdim Bilemiyorum ama. E, Yok aslında her şey yarın başlıyor. <gülüyor> evet. <gülüyor> Açık yani ve net. Bekliyoruz herkesin. Evet. Ee, teşekkür ederiz Çünkü Sen Konuk olmak çok zormuş. Soru sormak daha kolay. Bence <gülüyor> ben epey memnunum <gülüyor> burada olduğunuz için teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Açık dergi.